Hüccetül İslam, İmam Gazali Hazretleri mükaşefetül Kulub, Kalplerin Keşfi Uzun Emel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki Ey ümmetim! Sizin için korktuklarımın en korkulusu iki şeydir. Bir, uzun emel. 2, hevâ-i nefsine uymak. Uzun emel, ahireti unutturur. Hava i nefse uymaksa, kişiyi doğru yoldan saptırır. Ben üç şeyin, üç kişiye üç şeyi mutlaka getireceğine kefilim. 1- Bütün varlığıyla dünyaya sarılmak. Bu, öyle bir fakirlik getirir ki, artık ondan sonra zenginlik olmaz. Yani, bütün varlığını dünyaya hasreden kimse, ne kadar çok kazanırsa kazansın, kendini zengin olmuş görmez. 2- Dünyaya haris olmak, bu öyle bir meşkale getirir ki, artık ondan sonra hiçbir ibadet, hiçbir hayırlı iş için boş zaman kalmaz. Harisane, dünyaya sarılan kimsenin, ibadet ve diğer hayırlı işler için hiç boş zamanı yoktur. 3- Dünya malıyla cimri olmak, bu öyle bir keder, öyle bir tasa getirir ki, artık ondan sonra sevinç ve ferahlık yoktur. Hem kendine, hem de başkasına cimri olan kimse, fazla mal biriktirememekten dolayı, devamlı üzüntü içindedir. Bazı büyüklerimizin bu mevzudaki sözleri, Ebu Derda Hazretlerinden, Ey insanlar! Utanmaz mısınız? Bina yaparsınız, içinde oturamayacaksınız. Uzun emellerde bulunursunuz, yetişemeyeceksiniz. Dünya malını toplarsınız, yiyemeyeceksiniz. Sizden önceki kavimler, sizden daha sağlamlarını yapmışlar, sizden daha çok dünyalık toplamışlar ve sizden daha uzun emellerde bulunmuşlardı. Fakat gün doldu, şatafatlı binaları mezarlığa döndü. Uzun emelleri onları aldattı. Topladıkları dünyalıklar mahvoldu. Hz. Ali radıyallahu Anh'tan. iki dostuna, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebubekir radiyallahu anha kavuşmak istersen yamalı elbise ve yamalı ayakkabı giy. Uzun emelli olma. Doyasıya yeme. Aşağıdaki 5 şeyi Hazreti Adem aleyhisselam oğlu Şit'e öğütler ve onun da ölmeden önce oğullarına öğütlemesini emreder. 1. Oğullarına söyle: Dünyaya tamah etmesinler. Ona bağlanmasınlar. Ben ebedi cennet tamahına kapıldım. Bu yüzden Allah Celle Celaluhu beni cennetten çıkardı. 2. Oğullarına söyle, kadınların heva yener nefslerine uymasınlar. Ben kendi karımın heva nefsine uyarak yenmesi yasak edilen meyveden yedim. Sonra nedaamet duydum. 3. Oğullarına söyle, Yapacakları her işin akıbetini düşünsünler. Eğer ben yaptığım şeyin akıbetini düşünseydim, maruz kaldığım musibete uğramayacaktım. 4. Oğullarına söyle: Kalpleri bir şeyden korktuğu zaman ondan uzaklaşsınlar. Ben yasak meyveden yemeye başladığım zaman kalbim ürpermiş ve korkmuştu. Fakat ben geri dönmemiş ve uzaklaşmamıştım da, nedamet beni sarı vermişti. 5. Oğullarına söyle, işlerinde istişare etsinler. Eğer ben, meleklerle istişare etseydim, uğradığım musibete uğramayacaktım. mücahit Hazretlerinden, Abdullah İbni Ömer bana dedi ki, sabah vaktinde akşama, akşam vaktinde sabaha çıkabileceğine güvenme. Ölmeden önce, hayatının kıymetini bil. Onu değerlendir. Hastalıktan önce, sıhhatinin kıymetini bil. Çünkü yarın, ''İsminin ne olacağını bilemezsin.'' Bir defasında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ashabından bir topluluğa hitaben şöyle buyurdu, ''Hepiniz cennete girmek ister misiniz?'' Ashab dedi, ''Evet, ey Allah'ın resulü Resul aleyhisselam buyurdu, ''Uzun emelleri bırakın, Allah Celle Celaluhu'dan hakkıyla haya edin.'' Ashab dedi ki, ''Biz hepimiz, Allah'tan haya ederiz. Resul Aleyhisselam buyurdu: Allah Celle Celalihudan haya etmek bu değildir. Allah Celle Celalihudan haya etmek, kabri ve yok olmayı hatırlamaktır. Allah Celle Celalihudan haya etmek, içini dışını ve kalbini kötü niyetlerden ve kötü düşüncelerden korumaktır. Kim ki? Canı ahiret hayatını kazanmayı çekerse, dünyanın şatafatından sıyrılsın. İşte bu noktada, kişinin Allah Celle Celalihu’dan hakkıyla hayası başlar. Ve bu haya, onu Allah Celle Celalihu'nun dostluğuna götürür. Bu ümmetin ilklerinin kurtuluşu, dünya zevk ve şatafatından el çekmeyledir. Sonrakilerin felaketi ise, cimrilik ve uzun emerledir. Allah ondan rahatsız olsun. Ümmül Münzir anlatır. Bir akşam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğun yanına geldi ve onlara hitaben, ''Ey insanlar! Allah'tan utanmaz mısınız?'' dedi. Topluluk, ''Niçin böyle söylüyorsunuz? Ey Allah'ın Resulü'' deyince şunları söyledi. ''Yiyemeyeceğiniz malı toplarsınız. Erişemeyeceğiniz günler için emellere dalarsınız.'' İçinde oturamayacağınız binalar yaparsınız. Allah ondan razı olsun. Ebu Said el Hudri anlatır. Bir ara, Üsame ibn-i Zeyd, bedelini bir ay sonra vermek üzere, Zeydi bin Sabit'ten, yüz liraya bir köle satın almıştı. Bunu işiten Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Bedelini bir ay sonra vermek üzere, bir köle satın alan Üsame'ye şaşmıyor musunuz? Üsame, Uzun emellidir. Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yeminle söylerim ki, ben göz kapaklarımın her açılışında bir daha kapanmadan, ruhumun Allah tarafından kabz edileceğini sanırım. Bir tarafımı kaldırdığım zaman, canım tendeyken onu yerine koyabileceğimi sanmam. Ağzıma bir lokma alınca, onu yutmadan ölebileceğimden emin olmam. Daha sonra... Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şunları söyledi: Ey Adem oğulları, eğer aklınız varsa nefsinizi ölü sayın. Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yeminle söylerim ki, sizin başınıza geleceği vaat edilen şeyler mutlaka vuku bulacaktır. Siz onun önüne geçebilecek değilsiniz. Allah ondan razı olsun. İbni Abbas rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük abdeste gider ve abdestten sonra taş toprakla silinirdi. Ben kendisine suyun yakında bulunduğunu söylerdim. O şöyle derdi. Bana teminat verilmedi ki belki suya yetişmeden ruhum kabzolunu verir. Yine anlatıldığına göre bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eline üç çomak kaldı. Bunlardan birini önüne... İkincisini yan tarafına koydu. Üçüncü çoma ise uzakça bir yere attı. Sonra sordu. Nedir bu? Sahabe doğrusunu Allah ve Resulü bilirdiğince şunları söyledi. Şu önümdeki insan, şu yanımdaki ecel, şu uzağa attığımsa emeldir. İnsan kendisinden çok uzaklarda bulunan emeline yetişmek ister ve bir teviye koşar. Fakat Ecel kendisine yakın olduğu için o emile yetişmeden Ecel onu yakalayı verir.